Dijital çağda insanın manevi yolculuğu, dijital çağ, insan hayatına büyük kolaylıklar getirirken, manevi yönü ihmal edilmemesi gereken bir süreç haline getirmiştir. Bilgiye hızlı erişim, sosyal medya, yapay zeka ve sanal dünya insanı maddi olarak zenginleştirse de ruhsal doyumu azaltan bir etkiye de sahiptir. Dijitalleşmenin maneviyat üzerindeki etkileri 1. Bilgi bolluğu ve anlam krizi Dijitalleşme, bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır, ancak bu bilginin anlamı ve derinliği azalabilmektedir. Manevi yolculuk, sadece bilgi sahibi olmakla değil, o bilgiyi derinlemesine idrak etmekte mümkündür. 2. Sosyal medya ve ruhsal boşluk Sosyal medya, insanlara bağlantı kurma imkanı sunarken, aynı zamanda yalnızlık hissini artırabilmektedir. Manevi açıdan bakıldığında, gerçek insan ilişkileri ve toplumsal dayanışma eksikliği ruhsal dengenin bozulmasına neden olabilir. Üçüncü Teknolojik Bağımlılık ve içsel Huzur Telefonlar, bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlar sürekli uyarıcılar sunarak insanın kendisiyle baş başa kalmasını zorlaştırır. Manevi yolculuk ise tefekkür, zikir ve içsel huzur gerektirir. Dijital dünyada maneviyatı korumanın yolları. Birinci dijital detoks ve bilinçli kullanım. O teknolojiyi bilinçli kullanmak ve gereksiz dijital içeriklerden uzak durmak, insanın içsel huzurunu artırabilir. O günlük belirli saatleri ekranlardan uzak geçirerek manevi derinleşmeye zaman ayırmak faydalı olacaktır. İkinci online manevi kaynaklardan faydalanmak. O dijital platformlarda yer alan güvenilir İslami içerikler, insanın manevi yönünü belirir isteyebilir Old Kur'an, hadis ve İslam alimlerinin eserlerine ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. Üçüncü gerçek ilişkileri güçlendirmek. Old manevi yolculuk, bireysel olduğu kadar toplumsal bir süreçtir. Aileyle, dostlarla ve İslami topluluklarla güçlü bağlar kurmak, ruhsal duyumu artıracaktır. Dördüncü tefekkür ve zikir için zaman ayırmak. O gün içinde kısa da olsa ekranlardan uzaklaşıp Allah'ı anmak, Dua etmek ve tefekkür etmek ruhsal huzura katkı sağlar. Dijital çağın getirdiği imkanlar ve zorluklar arasında denge kurmak, insanın manevi yolculuğunda önemli bir adımdır. Teknolojiyi bilinçli ve faydalı bir şekilde kullanarak, ruhsal duyumu artırmak mümkündür. İnsan, maddi dünya ile manevi dengeyi sağladığında, gerçek huzuru ve anlamı bulabilir.